Ağzıb Allah'ı, min al şeytanı, rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi alaamin. Össallatu ve ala Rasuluna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ijmäin. Rabbi eser, ve la teasir Rabb temm bil xayir. Amin. Ay dünyaya olan uzun ömrün aldatıyor. Ebed olan o alemi fani dünyaya satıyor. Ahiret alemini tanı, bal yemeden tatlıdır çok, tarifini yapamıyorum çünkü buna takatım yok. Uyan gaflet uykusundan, ölüm çok yakındır sana, bu dünya kimseye kalmaz, ne anana ne babana. Amel yapmayan ne olur, kitap ne söylüyor bir bak, ameli olmayanlara denir çolak, denir ahmak. Kabir amel sandığıdır İyi amellerle doldur Sanma o bir küçük sandık Her ameli alır Boldur Oğlum unutma kabri Yok faide sapıklara Amelsiz kabre girenler Düşecekler Gayet dara Ecersiz Hiç ölüm olmaz Sabret dünya cefasına Sabredenler erecekler Ahiretin sefasına İnancı az olan kimse Azabı kabre Dayanamaz Ne yazık ki bu alemde Kabre hazır olan Ne de az Vefatının Yedinci Seneyi devriyesinde Tam da Tevafuken bugünkü konumuzla da Alakalı olarak Bir sel başlık olarak kullanmak istediğim kabir amel sandığıdır onu salih amellerle doldur bölümünü de içeren bu şiirle merhum Mustafa Efe hocamı yine bunu anmışken hatırlamışken bize bir harf dahi öğretmiş olan bütün hocalarımızı belki kendisiyle tanışmadığımız fakat kitaplarından istifade ettiğimiz bütün hocalarımızı rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz. Bu hocalarımız, alimlerimiz için dersin başında sizlerden istirhamım. Üç ihlas, bir fatiha okumanız olacak inşallah. Ağudhu billahi Rabbim cennetinde beraber eylesin. Amin. Muhterem kardeşlerim, kabir amel sandığıdır. Onu salih amellerle doldur diyeceğiz inşallah bugün. Fakat daha kabire gelmeden önce kalmış olduğumuz yerde birkaç noktanın eksik olduğunu düşünerek ibret olarak, nasihat olarak ölüm yeter demiştik son dersimizde. Cenaze namazına kadar olan bölümde o namazın da mevtaya, ölen kişiye diğer kardeşlerinin geride kalanların ihlasla, samimiyetle yapmış oldukları bir dua olduğunu söylemiştik. Oradan devam edelim inşallah. Bazı mükellefiyetlerimizi, sorumluluklarımızı Müslüman kardeşlerimize yönelik bazı görevlerimizi inşallah da hatırlattıktan sonra kabir noktasıyla, hususuyla ölüm ve sonrası hesap günü şuuru derslerimiz serisinde beşincisini inşallah Rabbimizin izniyle bugün işlemeye çalışalım. Muhterem kardeşlerim, cenaze namazı da kılındıktan sonra malumunuz cenaze artık kabire doğru taşınmaya başlanır. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi, nasihatı Cenazeyi hızlı bir şekilde, acele bir şekilde kabirine ulaştırmaktır. Buyur ki bununla alakalı, onu acele bir şekilde kabirine ulaştırın. Salih bir kimse ise oraya kavuşmuş olur. Orada onu bekleyen cennet vardır. Yok facir bir kimse ise, kötü bir kimse ise o zaman da onu omuzlarımızdan atmış olursunuz. O yükü taşımamış olursunuz. Birini orada bekleyen bir merhaba vardır birini orada bekleyen bir la merhaba vardır. Cenazenin dört bir yanından kişiler tutarlar. Herkes orada tabi ki bir pay sahibi olmak ister. Oradan devam ederler. Ama cenaze namazıyla alakalı şunu da hatırlatmış olalım ki inşallah kabile doğru ilerlemeden cenaze namazında diğer namazlara namazlarda olduğu gibi değil ön safta olana değil de arka safta olana Arka saflarda olanlara daha fazla fazilet sevap vardır diyor. Diğer namazlarda, camide kılınan namazlarda ön safta olmak esastır. Sıvabı daha fazladır fakat cenazede arka saflarda olmak. Niçin acaba? Allahu Alem görünmemek için, önde boypost göstermemek için, arkada olmak için, daha derin bir şekilde tefekkür edebilmek için, ibret alabilmek için muhterem kardeşlerim. İnsanlar mevtayı alırlar kabre doğru yaya olarak götürürler. Mümkünse tabi mesafeler çok uzak değilse artık yaşamış olduğumuz dünyada bu mümkün değil diyecek şekilde az en azından Avrupa için böyle söyleyebiliriz. Ee, burada cenaze namazı kılındıktan sonra rahatla biliyorsunuz o nakil şirketleriyle beraber önce arabaya sonra bir zamanlar uçağın içerisinde yapmış olduğu o yolculuk Artık bagajların gittiği yerde memleketine götürülmekte cenazeler. Fakat cenazenin illa doğduğu yerde defnedilme şartı yoktur. Cenaze aslında ölmüş olduğu yerde defnedilmesi esastır. Fakat burada Müslümanların değil, gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğunu göz önünde bulundurursak, işte dua edenim daha fazla olsun, ziyaret edenim daha fazla olsun, Müslümanların olduğu yerde, Oralarda olayın düşüncesiyle götürülmektedir. Tabii ki bu da doğru bir davranıştır. Cenaze kim olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ister Müslüman ister Müslüman olsun saygı gösterirdi. Hatta bir defasında bir cenaze oradan geçerken ashabıyla birlikte oturuyordu. Ayağa kalktılar. Ashabı hatırlattı. Acaba unutmuş olabilir mi diye düşünerek. Allahu alem. Ya Resulullah o bir Yahudinin cenazesi. Olsun dedi bir insan değil mi? Biz insana saygıdan dolayı ayağa kalktık. Siz de böyle yapın dedi. Cenaze geçene kadar ayakta bekleyin. Ayakta onun geçmesini seyredin. Sizin göreviniz oradan ibret almak. Tefekkür etmek, tezekkür etmek. Buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenazeyi vakarla sakin bir şekilde taşımak, götürmek, yerine ulaştırmak esastır. Öyle. Herhangi bir marş, müzik, melodi, Allah muhafaza buyursun, asla İslam'da olmayan şeylerdir. Vakarla sessiz bir şekilde slogan falan asla atmadan götürmek gerekir cenazeyi. Yanılmıyorsam son dersimde söylemiştim, özel bir kıyafeti yoktur cenazenin, cenaze merasiminin. Siyahlara bürünmek diye bir şey bizde olmayan bir şeydir. Yani acaba bizde de var mıdır diye düşünerek ilmihal okumaktan da aciz olduğumuz için Öyle garip hallere hiç girmeyelim. Siyah kıyafet, siyah gözlük vesaire İslam'ın şiarından değildir. Bunlar Batı'nın adetleridir. Onların da nereden aldığını Allah Alem ben bilmiyorum. Fakat bizde böyle bir şey yoktur muhterem kardeşlerim. Ee, mümine yanaşan burada hem şekliyle hem haliyle sessiz olması, göze batmaması, gerçekten o anda tefekkür edebilmesi zaten buraya hep ışık tutmaya çalışıyoruz. Ölüleri kabre koyarken diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahi ve ala sünneti Resulillah diyerek mezara onları indirin. Bismillahi ve ala milleti ve sünneti Resulillah Yani Allah'ın adıyla Resulullah'ın sünneti üzere onun adeti üzere onu mezara indiriyoruz deyin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşler bu şekilde yapıyordu ashabı kiramda. Cenazenin vaktiyle alakalı tabi insanın ne zaman nerede öleceği belli olmadığı için asıl olanda acele etmek olduğu için sadece orada dikkat edilmesi gereken cenazenin namazıyla alakalıdır. 3. Esas kerahat vaktinde cenaze namaza da kılınmaz. Burada da yasaktır. Yani güneş doğarken, tepedeyken, güneş batarken cenaze namazı kılınmaz. Fakat e, kerahat vaktinin dışında cenaze namazı kılındıysa o vakitlerde definde edilebilir bir zaruret varsa tabi ki muhterem kardeşlerim. Genelde kerahat vaktinin dışında defnedilmiştir. Fakat bazen şartlar ile el vermeyebilir ve o vakitlerde defnetmek gerekebilir. Gece ile cenazeyi defnetmek aslen yoktur. Bazı istisnai durumlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bazı sahabelerle alakalı bunu uygulamıştır. Hatta kendi vefatından sonra da kızı Fatıma annemiz radıyallahu anha geceyle defnedilmiştir. Çünkü onun bir vasiyeti vardı. Yani onun vefatında biliyorsunuz onun müjdelemişti kendisine ailesinden, ehlinden kavuşacak olanların zaman olarak en yakın olan kendisi olduğunu müjde vermişti. Bu müjdeydi onun için. Buna mutlu oluyordu Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anha bu günleri sayıyordu yakın dediği için 6 ay sonra vefat eyledi. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından 6 ay sonra vefat eyledi. Hatta orada ilginç bir şey var. Bunu da hatırlamış olalım inşallah. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın hanımı Esma radiyallahu anh'a ziyaretine gelmişti hastalanınca. Bir üzüntü hali var. Halbuki o kavuşacağını bildiği için mutluluk yaşadığını en ön... Neden? Bildirmişti, belirtmişti Neden? Üzüntülü olduğunu bildirince Diyordu ki Hazreti Fatıma (radıyallahu anh'a annemiz Ben diyordu vefat edeceğim O yola girdim Allah'u alem hastalandım artık Fakat vefat edince Cenazeleri Tahtalar üstünde taşıyorlar Bazen kadınlarda daha titiz davranıp üstüne halı filan vesaire örtüler örtüyorlar. Fakat yine de oradan yatanın kadın olduğu vücudunun iriliği, küçüklüğü, büyüklüğü, kalınlığı vesaire ortaya çıkıyor dedi. Ben bundan rahatsız oluyorum. Bunu düşünüyorum. Bu beni rahatsız ediyor dedi. Neden? Çünkü o Betül ismi... Onun biliyorsunuz lakabı öyleydi. Yani bir iffet bir haya namuslu annemiz bir abide bu noktada gerçekten muhterem kardeşlerim tertemiz. Size vasiyetim dedi ben artık öleceğim benim cenazemi gece ile taşıyın. Bana namahrem olanlar beni o taşımış olduğunuz tahtanın üstünde göremesinler. Bu beni rahatsız eder demişti. Onun vasiyetinden dolayı cenazesini geceyle taşıdılar ve geceyle defnettiler muhterem kardeşlerim. Bacılarım özellikle tesettür derslerinde bunların altını çizmeye çalıştık. Bak senin annen benim annem Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma Allahu anh'a hayattayken değil sadece öldükten sonra dahi namahrem gözler şu bedenime bakmasın harbuki mükellefeti yok artık ama öyle bir haya iffet abidesi Hz. Fatıma annemiz radıyallahu anha yoksa e, gece defnetmekten bahsettiğimiz için buraya gelmiştik esas olan geceyle değil müsait, münasip bir vakte gündüz defnetmektir muhterem kardeşlerim yine orada maddi manevi bütün desteği ölüm esnasından tutun defnedilme noktasına kadar o mezarla bütün bu işlemlerle alakalı ölenlerin yakınlarına vermek maddi manevi destek olmak ölmeyenlerin diğer Müslümanların görevidir kim vefat ettiyse artık geride kalan kimse onların görevidir biz vefat edince sizin göreviniz siz vefat edince bizim görevimiz müminlerin diğer müminlere karşı görevlerindendir bunlar muhterem kardeşlerim bakın maddi ve manevi destek ne gerekiyorsa onu araştırıp, tespit edip o işlerle ilgilenmek. Şimdi ölenin ailesi, ehli onların canını yakan büyük bir ızdırap var, acı var. O eve yemek gidecek. Yani o evden insanlara ziyafet verilmeyecek. O eve komşulardan, diğer Müslümanlardan yemek gidecek ki hani Hazreti Cafer'le alakalı anh, Efendimiz Aleyhisselam o şehit olduğunda yanı ailesinin yanına gidip onların, onlarla alakalı ashabına bu uyarıyı yapmıştı değil mi? onlara yemek götürün çünkü onların canını yakan, canlarını sıkan bir ızdırapları var demişti. Diğer müminler içinde tabi böylece bu sünnet gerçekleşmiş oldu. Bu maddi destekler, manevi yönden de her şekliyle teselli yapmak mesela Uhud'da Uhud savaşında Cabir bin Abdullah'ın babası şehit olunca ağlıyor Hazreti Cabir radıyallahu anh. Ağlıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam halasıyla birlikte o alayınca onlara diyor ki Ağlasanız da ağlamasanız da şehit yerinden kaldırılıncaya kadar melekler kanatlarıyla onu gölgelendiriyorlar şu anda diyor. Bu manevi bir destek. Yani rahat olun, müsterih olun. O daha biraz evvel şehit oluncaya kadar ki hali şu andaki halinden daha iyi değildi. Yani şu andaki hali daha iyi bir hal. Böylece gittiği yerde daha iyi bir yer. Rahat olun diyor. Müsterih olun eğer müminseniz. لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ <يحزنون> Korku yok, hüzünlenmek yok. Onları orada bekleyen Allah'ın vaadi var. Müjdeler var, cennet var muhterem kardeşlerim. Maddi, manevi destek neyse buradan yola çıkarak onları yapmak gerekiyor. Allah'ın izniyle. Taziye noktasına gelince sünneti seniyyede 3 gündür. Yani 3 gün... Ölünün yakınlarına gidip onlara taziyede bulunmak gerekir usulü çerçevesinde. Fakat tabi ki bugün işte mesafeler arttığı için insanlar belki 3 günde bazen birbirlerine ulaşamayabilir. İşte Türkiye'de birisinin vefat ettiğini düşünürseniz veya tersine veya başka bir yerde 3 günde ulaşılmamışsa gayet tabi ki daha sonra da bu yapılabilir. Fakat sünnette esas olan o 3 gün içerisinde onu gerçekleştirmektir. Taziyeyi, taziye ziyaretini, mesajını. Bu sadece illa ziyaretle değil bakın bir örnek vereyim inşallah bununla alakalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e kimi vali olarak göndermişti? Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı oraya vali olarak göndermişti. Onun orada çocuğu vefat ediyor Yemen'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının son dönemleri bu biliyorsunuz. Zaten giderken onu uğurlarken ne demişti? Hazreti Muaz bin Cebel'i ağlatan neydi? Gelince bizi burada bulamayacaksın. Bulamayabilirsin ey Muaz deyince o anlamıştı. Resulullah böyle buyur da bu buyurduysa burada bir hikmet var diye. Ona yazmış olduğu taziye mektubu var. Demek ki elimizdeki telefonlarla veya yazacağımız bir mektupla mektup adeti fazla kalmadı artık da artık da sadece iş ticaret ilişkilerinde mektup yazılıyor. Ama o yazdığı mektupla Muaz İbni Cebere bir taziyede bulunuyor. Biraz uzunca özetle diyor ki Allah'ın selamı üzerine olsun Allah'a hamd ederim. Sana söylemek isterim ki Allah senin ecrini artırsın. Ee, Rabbim senin çocuğunu almış buna karşılık sana mükafatlar versin. Sana sabır gücünü artırsın. Bizi ve seni şükre muvaffak kılsın. Bak şükret diyor sabret diyor Allah senin direnişini artırsın canlarımız, mallarımız, evlatlarımız Allah'ın bize vermiş olduğu emanetlerdir. Emaneti veren emaneti alır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah sana o çocuğu verdiğinde seni sevindirdi şimdi onu büyük bir ecir karşılığında senden aldı. Üzülme ey muazım. onu teselli ediyor bak maddi manevi teselli var. Sana verdi seni sevindirdi. E sevindiren Allah senden aldı ama büyük bir ecir karşılığında aldı. Seni ahirette o bekliyor, şefaatçi olacak Allah'ın izniyle vefat eden çocuk. Öyleyse üzülme muazım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun karşılığında Allah'tan rahmet, mağfiret, hidahat, hidayet bekle ki Allah sana hidayet eylesin, mağfiret eylesin. Sakın ha üzüntün, kederin ileri seviyelerde Allah'ın razı olmayacağı şekilde olmasın ki pişman olursun. Ve şunu da bil ki ne kadar ağlarsan ağla, ne kadar sızlarsan sızla o gideni bir daha geri getirmeyecektir. Demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz İbni Cebele muhterem kardeşlerim. Böyle bir taziye mektubunda bulunmuştur. Yas tutma olayı İslam'da yoktur. Bu bizim adetlerimizden değildir. Sadece kadın için Ölen kocasına bir nevi yas tutmaya benzer bir davranış vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslami çerçevede benzerden kastım buydu. Ne buyuruyor? Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının ölü için 3 geceden fazla yas tutması helal olmaz kocası hariç. Çünkü kocası için vefat edince zaten 4 ay 10 gün iddet müddeti yaşaması muhafaza etmesi gerekiyor o dönem içerisinde İslami çerçeveler dahilinde üzüntüsünü ifade edebilir o şekilde davranabilir evden çıkmaz zaruretler dışında bu şekilde davranır muhterem kardeşlerim bir görevi daha özellikle akrabaların fakat diğer Müslümanların da mevtaya karşı ölene karşı borçlarını ödemektir özellikle burada tabi akrabaların görevi var akrabaların görevi Ölen öldükten sonra onlara kalacak mirasın hesaplarını yapmak değil Önce onun kabirde kabir azabına vesile olacak borçlarını ödemeleri gerekir Çok önemli Şimdi Musalla'ya yatırdı Yatırdılar Mevta'yı Orada sordu nasıl bilirsiniz Bu da ayrı bir parantez olsun Nasıl bilirsiniz e nasıl olduğunu biliyorsanız şahitlik yapın Bilmiyorsanız sükut edeceksiniz Nasıl olduğunu bilmediğin bir kişiye şahitlik yapamazsın. Facir midir? Münafık mıdır? Nedir? Bilemiyorsun. Onu biliyorsan şahitlik yaparsın. Hüsnü şehadette bulunursun. Değil, yoksa değil. Sonra ne dediler? İşte hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal etti herkes. Orada lafz itibarıyla hakkın helal edilmesi birisine karşı gerçekten borcu varsa o borç yerine gelmedi. Kul hakkı daha devam ediyor. O kul hakkı ödenmeden o kula mevtaya kabirde azap edilebilir. Ruhu bağlı kalabilir. Öyleyse ilk ve öncelikli görevlerden bir tanesi borcu veya borçları varsa onların biren an evvel ödenmesi o ölenin mevtanın bu borçlardan kurtulabilmesidir muhterem kardeşlerim. Tabii çoğaltılabilir fakat son dersimizde de söylemiştik bir fıkıh dersi şeklinde değil de Özetle bazı aklımızda kalabileceğini zannettiğim e, şeyleri paylaşalım inşallah ki hususları ölenlere karşı görevlerimiz nedir? Bunları paylaşmak için maddeler halinde özet olarak bildiriyoruz muhterem kardeşler. Yoksa teferruatına inersek cenaze namazından kefenlemeden nasıl kılınacak? Kadınlar nerede olacak? Erkekler nerede olacak? Cenaze duası nasıldır? Ama bu senin benim bütün Müslümanların görevidir ki bunları öğrenmek ilmi halimizle alakalı şeylerdir. E bir cenaze namazı oluyor, imam önde cenaze namazının nasıl kılınması gerektiğini önce hatırlatması gerekiyor. Çünkü kimse bilmiyor. Nasıl tekbir alacak, ilk tekbirden sonra ne okuyacak, vecelle celle öküne varana kadar hepsini hatırlatıyor. Çünkü insanlar bilmiyorlar cenaze namazı nasıl kılınacak, cenaze duası. Yani namazda cenaze için okunan cenaze namazındaki bir dua var. Kaynaklarımızın bize bildirdiği. Hiç sormayayım şu anda kaç kişi o duayı okuyabilir diye cenaze namazında. Ne kadar parmak kalkabilir. Bunlar ilmi halimiz. Öğrenmemiz gerekir. Bilmemiz gerekir muhterem kardeşlerim. Bir borç olarak Müslüman kardeşlerimize karşı bir borç olarak öğrenmemiz gerekir. Biz vefat ettiğimizde, orada musallada yattığımızda, bizim cenaze namazımıza gelen insanların ne kadar böyle sünnet-i seniyeye uygun bir şekilde o namazı o duayı o bütün onunla alakalı prosedürü muamelatı yapmasını istiyorsak bizim de o ölenlere karşı sünnet-i seniyeye uygun bir şekilde bunu gerçekleştirebilmemiz için o sünnetlerden haberdar olmamız ilmini öğrenmemiz gerekir değil mi? Öyleyse bunları öğrenmemiz gerekir Allah'ın izniyle. En son oraya geldikten sonra artık bir veda Ayrılış. Fakat bu öyle bir ayrılış ki ağlamak serbesttir dedik. Çünkü Resulullah Aleyhisselam da ağlamıştır. Kalbin hüzünlenmesinden dolayı cereyan eden bir olaydır bu. Fakat kendimizi parçalamadan inna dillâhi ve inna ileyhi râciûn dediğimiz bu istirca Yani biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diyerek ağzımızda sadece bu sözlerle beraber bir vedalaşma. Ebedi bir ayrılış değil. Çünkü bizim ona ne zaman kavuşacağımızı bilmiyoruz. Ve cennette Allah'ın izniyle kavuşmak üzere sadece ayrılıyoruz. Onun için yakında görüşmek üzere umuduyla, duasıyla, Ya Rabbi cennetinde cem eyle arzusuyla ve ona layık bir ile oralardan tefekkür ederek ayrılmak gerekir muhterem kardeşlerim. İstircağı deyince şunu da bir cümleyle söyleyip geçelim inşallah. İstirca yani inna edillahi ve inna ileyhi raciun sadece bir kişi ölünce değil. Resulullah aleyhisselam ve ashab-ı kiram başka zamanlarda da bunu diyorlardı. Böyle başlarına bir iş gelince, başları ağrınca, beklenmedik bir hususla karşı karşıya kalınca, bir şey canlarını sıkınca bunu diyorlardı. Zikirdir bu yani. Bu zikri biz de yapalım, sünneti canlandıralım. Mesela o sabah namazını seferden geri dönerken kılamadıklarında Hani Hazreti Bilal radıyallahu anh de uykuya kalıp onları kaldıramadığında nöbetçi uyandığında ne demişti? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gençler, genç kardeşlerim, bacılarım bu ne demek? Ölüm gibi bir şey başımıza geldi. Sabah namazını kaçırdık. Allah Allah. Belki ölümden daha beter. Ölüm hak. Öteksi şeytanın bir tuzağı. Tuzağa düştüm. Tuzağa düştüğüm için ya Rabbi sana dönüyorum hemen. İstirca tekrar dönmek demek. Öyleyse bir hata yaptım kusur işledim hemen sana dönüyorum ya Rabbi senden geldik sana döneceğiz zaten deyip bu zikri de bir sünnet olarak hatırlamakta fayda var muhterem kardeşlerim. Maddeler halinde birkaç madde daha hatırlatıp devam edelim inşallah kabirle alakalı bugün ağırlığı koymaya çalışacağız inşallah. Tabutla defnedilmeyle alakalı sık sık gelen de soru olduğu için bir cümle söyleyelim inşallah. Tabutla defnetmek İslam'da aslı itibarıyla yoktur. Yani mevta'nın, ölenin toprağa defnedilmesi gerekir. Ama biz biliyoruz ki ve şahit oluyoruz ki mesela burada yaşamış olduğumuz Almanya'da ölülerin mevta'nın tabutla defnedilmesine izin vermiyorlar. Bazı yerlerde farklı şeyler de varmış fakat genel olarak izin vermiyorlar. En azından kapağını açıp tabutun İçine de toprak doldurmaya karşı çıkmıyorlar. En azından böyle yapmak gerekir. Yani bir zaruret varsa, bir sıkıntı olacaksa e, oradaki prosedürlerle alakalı sıkıntı çıkarmama için, problem olmaması için demek ki buna cevaz verilmiştir. En azından kapağını açıp içine toprak, e, ölünün toprağa temasını sağlamak için. Yoksa aslı itibarıyla tabut değil, ölünün o lah dediğimiz mezardaki o çukura, Toprağa kavuşturulmasıdır. Sadece kefeniyle beraber muhterem kardeşlerim. Yine mezarın düzgün açılması. Hani oğlu İbrahim vefat ettiğinde orada bir eğrilik var. Resulullah Aleyhisselam mezarı kazmakla görevli sahabeyi uyarıyor. Ya Resulullah şu küçücük eğrilikte ne zararı var? Ölen onu anlamaz ki. Ölen anlamaz ama bakanın gözüne rahatsızlık verir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ondan sonra ne buyurdu? Allah size yaptığınız bütün işlerde... İhsan üzere yani en iyisini yapmanızı emrediyor dedi. Buradan genel bir ders çıkardı. En hüzünlü olduğu anda bile muallim olan o büyük muallim peygamberimiz, efendimiz canımız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en hüzünlü Uhud dahi parçalanırdı bu anda dediği o hüzünlü anında dahi ders veriyor bize. Yaptığınız işin en iyisini yapın. Ona buna zarar vermez. Siz niye orasını düşünüyorsunuz? Siz kendi işinizi en düzgün Şimdi orası o kadar düzgün oldu, olmadı, ölüye zarar verdi, vermedi değil. Senin görevin onu düşünmek değil. Senin görevin sana göre görev verilmiş? Mezarın çukurunu açmak. Onu en iyi şekilde yapmak. Veya buradan yola çıkarak sana hangi görev verildiyse, hangi alanda, hangi işte, hangi okulda okuyorsan, çalışıyorsan o işi öyle yapacaksın, o okulu öyle okuyacaksın ki sana her bakan, seni her gören diyecek ki bu işte bu kadar başarılı olmak için Bu okulda bu kadar başarılı olmak için Demek ki sadece Müslüman olmak gerekiyor Sadece Müslümanlar bu kadar başarılı olabilir Böyle bir örnek olabiliyor muyuz? Allahu Alem birçok alanda olamıyoruz Rabbim muhafaza buyursun Birçok alanda hatta Davranışlarımızla insanları tiksindirebiliyoruz Öyle bir hale gelmiş ki Gayrimüslimlerin davranışları Müslümanlara örnek veriliyor Ah şu Müslümanlar bir de şu Almanların iş disiplinini bir alsalar ne de iyi insan olacaklar. Haşa ve kella. Kendi zatı itibariyle cümle içerisinde büyük bir cürüm taşıyan bir cümle. Fakat bazen kasıtlar içerisinde doğruluk da var gerçekten. Yani işlerimizi, davranışlarımızı, okuldaki okumalarımızı o kadar kötü yapıyoruz ki bazen Müslümana yakışmayacak bir hal alıyor muhterem kardeşlerim. Mezar kazarken dahi bu cümleyi söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mezara indirenlerin en yakınlarının olması sünnete uygun olandır. Yani ölenin en yakınlarının öleni mezara indirmesi, iki kişi, dört kişi vesaire. Kadınsa eğer hani kefenle gömülecek Hazreti Fatıma annemiz ne de dedi? Namahrem gözü orada bile bana erişmesin, değmesin. Fakat diğer kadınlar bacılarımız içinde oradan mahremlerinin işte babası, kardeşi, amcası, dayısı neyse bir örtüyle Resulullah Aleyhisselam da böyle yaptırıyordu. Bir battaniyeyle örtüyle perdeyle mezarın etrafını böyle çevirip kimse göremesin mezara korana kadar. Bu şekilde davranmak orada dahi titizlikle bu görevi yerine getirmek sünnete uygun bir davranıdır muhterem kardeşlerim. Sonra önce mezarın kapanmasında 3 defa elle Resulullah Aleyhisselam elle 3 defa toprak atıyordu mezara. Ondan sonra kürekle. Bu sünnet de artık unutulmuş büyük ölçüde. Bak önce elle üç defa sonra kürekle şu elin o toprağı bir değsin onu bir hissetsin. Yakında ne zaman olacağını bilemediğim bir zamanda o toprağa senin de gireceğini aklına getirsin. Toprakla bir temasası olsun. Allahu alem bu mesajı vermekte. Tilkin diye bir husus var. Şimdi o toprak atıldı. Hatta orada toprak öyle yapılıyor elhamdülillah. Biraz yüksekçe yapılıyor çünkü kayma çökme olacak biraz zamanla. Ee, sonra etrafını baş ucuna ve etrafına taşlar koyduruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O mezarın anlaşılsın burada mezar olduğuna dair. Burada iki ifrat ve tefrit noktasında aşağıya gitmeye gerek yok. Şimdi bazıları mermerlerle, utanmasalar, yakutlarla, mücevherlerle süslüyorlar. Bazıları da bidat bidat deyip hiçbir şey koydurmuyor. Taş da. Ya taş bak Efendimiz Aleyhisselam taş koymuş. Etrafını taşla çerçevelemiş. Burada bir mevta oldu anlaşılsın. Ama aşureye gitmek, fuzuli masraf yapmak, israfa kaçmak sünnetten değildir. Onun için orada da asıl olanı yapmak. Bizim görevimiz bunları öğrenmektir muhterem kardeşlerim. Orası kapandı. Telkin diye bir şey var. Belki hiç duydunuz, şahit oldunuz, belki şahit olmadınız. Yani orada imam efendi veya işte bu işi bilen kişi defnedildikten sonra, mezar kapatıldıktan sonra oradaki mevtaya bir telkinde bulunur. Hani telkini söylemiştik ya vefat eden kişinin başvücünde oturup لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ la اِلَٰهِ اِلَّ Diyor diye Efendimiz Aleyhisselam Onlara kelime-i tevhidi hatırladın. Siz söyleyin onlar da söylesin. Buradaki telkin nedir? Biraz sonra... Onların yanına gelip o mevtayı sorgulayacak olan meleklerin görevine hazırlamaktır. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kardeşiniz için mağfiret dileyin. Defnettikten sonra ayağa kalkıyorlar ashab-ı kiramına. Bakın hepiniz onun için mağfiret dileyin. Ona sebat isteyin. O şu anda sorgulanmaktadır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu ve buna benzer başka rivayetler de var. Buradan yola çıkarak terkinin olduğunu yapılabileceğini gösteren dediler gayet tabii bir şekilde vardır. Yapılması sünnete de aykırı değildir. Buralarda aşırılıklara kaçmadan muhterem kardeşlerim. Resulullah Aleyhissatü vesselam mezarların üstüne su döküyordu. Ee, bu su dökmesinin gayesi Allahu alem. Biraz kaynaklara bu ders ve siresiyle baktım. Hadis şerhlerinde şöyle açıklamış alimlerimiz. Oralarda yeşillikler bitsin diye, yeşillikler olduğu müddetçe Mevta'ya rahmet olur diye. Hem kendisi mezarlara su döküyordu, su dökülmesini tavsiye ediyordu. Ashab-ı kiram da yapıyorlardı. Şöyle bir maddi bir faydası da vardır Allahu Alem. Toprak daha henüz oturmadı. Su dökerek daha iyi oturması sağlanmış olur. Vahşi hayvanların filan vesaire gelip oralarda zarar vermemeleri için de bir vesile olmuş olur diyor bazı alemlerimiz muhterem kardeşlerim. Şunu da söyleyelim inşallah. Ölen bir facir de olsa veya bir kafir dahi olsa fakat evladı Müslüman olabilir. Onların yanında o ölünün aleyhinde sövmek, ileri geri konuşmak gibi davranışlar Müslümanın asla yapmayacağı bir şeydir. Çünkü o ölüye zaten bir zararı faydası yoktur fakat geride kalanın canınız sıkacaktır. Onu gazaplandırmış olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İkrime radiyallahu anh. O Mekke'ye geri geldiğinde hani kaçmaya çalıştı da geri döndü ya Onu babasını anarak onu söverek anmayın hatırlatmayın demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu İslam'ın en hazırlı düşmanı en acımasız düşmanı dahi olsa Böyle bir davranışın doğru olacağını söylemişti muhterem kardeşlerim Kabir ziyaretiyle alakalı inşallah bir hususa da değinelim Allah'ın izniyle ondan sonra kabrin içine doğru biraz girip oradan biraz berzahtan bahsedelim biiznillahü teala kabir ziyareti vardır muhterem kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüm'de geçen hadiste önce kabir ziyaretini yasaklamıştım fakat sonra onu serbest kıldım artık ziyaret edebilirsiniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya gittiğinde de bir dua yapıyordu ne diyordu ashabına öğretiyordu Selamu aleykum ya ehle'd-diyar ve inna inshallah bikum laihikun diye yani ey bu diyarın bu mezarda yatanların yatan insanlar oranın ahalisi ve inna inshallah bikum lahikun biz de yakında size kavuşacağız diye bir duası vardı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz de mezarlara gittiğinizde orada öyle dua yapın veya şöyle bir versiyonu daha var Esselamu aleykum ehlet diyari minel müminine vel muslimin. Şimdi bir mezarlığa geldiniz. Diyelim şimdi Almanya'da birçok mezarlıkta artık Müslümanların metfun olduğu yerler var. Ama fakat orada çoğunluk gayrimüslim. Oraya geldiğimiz anda veya oradan geçtiğimiz zaman Ey orada yatan müminler ve Müslümanlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yakında biz de size kavuşacağız diyor. Onlarla konuşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Önceden neden yasaklamıştı sonradan serbest bıraktı kadınlara da erkeklere de çünkü tevhidle alakalı bir problem vardı. Bugün de hala var. Ne demek bu? Mezarların türbeler haline çevrilmesi. İnsanların mezarlara gidip oralarda medet ummaları şirkin o amellerine karışması Allah hamaza versin. Bundan dolayı tevhid tamamen oturana insanlar bu cahiliye adetlerini anlayana unutana kadar yasaklamıştı sonra tekrar serbest bırakmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz bugün bunların hepsini biliyoruz yani biliyoruzdan kastım şu önceki ve sonraki rivayeti biliyoruz bize ulaşmış öyleyse kabir ziyaretinde bulunacağız oradan ibret ve tefekkür için ne varsa alacağız fakat oralarda Allah muhafaza diyorsun tevhide aykırı olacak sünneti seni aykırı olacak bütün davranışlardan işte ne bim oraya bir şeyler bağlamak bozuk para atmak oraları tapınak haline getirmek vesaire Hepsi İslam'da yasak olan şeylerdir muhterem kardeşlerim. Ta ki kendi mezarıyla ile alakalı şu rivayete bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Buyuruyor ki Allahümme la al kabri ve senen Ya Rabbi benim kabrimi bir tapınak haline çevirmelerine müsaade verme Ya Rabbi. Kendi kabri için diyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte de gadabullahi ala kavmin ittegadu kubure enbiya'ihim mesacid. Peygamberlerinin kabirlerini mescid haline getirenleri tapınak haline getirenlere Allah'ın gazabı şiddetli olur dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi kabri dahi olsa bunu yasakladı Efendimiz ve selam. Peki o zaman görevimiz nedir kabire gittiğimizde? Muhterem kardeşlerim şu selamı orada vermek. Ondan sonra biz de yakında size kavuşacağız deyip tefekkür etmek. Orada yatan için istiğfarda bulunmak ve Kur'an okumak, sevabını da orada yatana Allah'ın ulaştırması için duada bulunmak muhterem kardeşlerim. Kabir ziyaretinin birçok avantajları vardır. Bize ölümü hatırlatır, hesabı hatırlatır. İbret almamıza vesile olur. Dünyevi iyileşmemize engel olur. Böylece hayır işlememiz Allah'ın izniyle çoğalmış olur. İslam büyüklerinin özellikle bak akrabalardan önce onları söyledim. Ana babadan önce onları söyledim. Hocalarımızın, alimlerimizin bu yolda Allah yolunda şehit olmuş olanların kabirlerini ziyaret etmek ruha böyle bir başka ferahlık verir, rahatlık verir. İnsanın maneviyatının gelişmesine vesile olur. Öyleyse onları ziyaret etmek gerekir muhterem kardeşlerim. Ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mesela kendi kabirinin ziyaretiyle alakalı. Kim beni öldükten sonra ziyaret ederse beni hayatımda Huzurumda ziyaret etmiş gibi olur dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ravzaya gitmek, o mübareğin huzurunda durmak, o sağda soldaki engellere hiç takılmamak. Orada bidat polisi var biliyorsunuz. Özel görevleri bidat polisi. Gerçekten tabi yanlış davranışlar da var ama onların orada görevi özellikle sanki bize öyle geliyor ki bidatla hiçbir alakası olmayan, sünneti çok iyi bilen Müslümanlara da rahatsızlık vermek Allah isnah etsin. Şöyle Resulullah'ın huzurunda bir ağız tadıyla durup ona bir selam göndermeye dahi engel olmuş olan insanlar. Allah ıslah etsin. Kendilerine polis diyor. Resulullah'ın kabrinin korumacısı diyorlar. Halbuki zarar veren onlar. Müslümanlara orada rahatsızlık veren sadece onlar. Müslümanlar değil. Yoksa Müslüman oraya gelmiş. Şöyle Allah'ın Resulü'nün huzurunda şu hadisi şerifi göz önünde bulundurarak bir el pençe divan duracak. Gözlerini yumacak. Şöyle Ya Rabbi o buyurdu ki ben vefatından sonra şurada duran beni ziyaret eden beni canlı huzurumda ziyaret etmiş gibi olur. O tefekkür yapmalar rahatsızlık veriyor adam. Elini açmana rahatsızlık veriyor, karşı çık çıkıyor vesaire. Siz bunların esaslarını vereceksiniz fakat bunlara takılmayacağız tabii ki. Biz oraya gittiğimizde elimizden geldiği kadar bir köşe orada bir şeyler bulup saklanıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi layıkıyla elimizden geldiği kadar ziyaret edip orada gereken selamı ona iletebilmektir muhterem kardeşlerim. Akrabalarımızı, anne babalarımızı dedelerimizi ziyaret etmek ibadettendir, sevap kazandırır. Bu da sılayı rahimin yani akraba ziyaretinin öldükten sonraki e, sorumluluklar bölümündendir muhterem kardeşlerim. Şimdi kabir kabre kondu mevta dedik. Dışarıda kalanlar için, ölmeyenler için ne görevler vardır? Böyle maddeler halinde özet bir şekilde sunmaya çalıştık muhterem kardeşlerim. Ama kabirde olan esas çerçevemizdeki manzarayı oraya ışık tutmamız gerekiyor. Kamerayı oraya yönlendirmemiz gerekiyor. Kabir alemi, kabir hayatı diye bir hayat var, bir alem var. Buna berzah alemi de deniliyor. Mü'minun suresinde geçen bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Estaizubillah Hatta idâ câ'e ehaduhumul mevtû o kafirlerden inanmayanlardan birisine ölüm geldiğinde der ki ya Rabbi beni geri dönder geri çevir ya Rabbi ya Rabbi beni dünyaya geri gönder der nasıl oldu birden ya Rabbi oldu daha düne kadar Rabbin o değildi öyle diyor bak Allah Celle Celaluhu o inanmayan o kafir o müşrik o münafık kale Rabbi Ey Rabbim ne olur beni geri gönder. Lealli niçin istiyor? Lealli a'melu salihan fîmâ terektû. Yapmadığım, terk ettiğim salih amelleri yapayım bir daha fırsat ver ne olur Allah'ım geri çevir beni. Kella asla. Bitti Allah cevap veriyor. Kella demek asla mümküniyeti olmayan bir şey. İnna kelimetun huve kâiluhâ. O senin dediğin boş laftan ibarettir. Yok artık. Öldükten sonra bir daha geri dönmek mümkün değil artık. Aklını baştan başına alacaktın. Şimdi geliyor. Ve min veraihim berzahun ila yawmi yub'athun. Sonra onları orada bekleyen sadece ne vardır? Yeniden ba's olunacakları, dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Müminun suresinin 99. ve 100. ayetinde muhterem kardeşlerim. Berzah. Kelime anlamı itibariyle perde demek. Engel. Perde engel demek. Duvar manasına geliyor. Burada istilahi anlamı berzah alemi demek. İnsanın vefatından sonra yani fani dünyadan sonra baki olan ahiret alemine kadar bekleyeceği vefatından sonraki o kabirdeki yaşadığı dönem hayat, yaşantıya Berzah hayatı, berzah dönemi denilir muhterem kardeşlerim. Bu bir ara dönemdir. Geri dönmesi mümkün değil. Ahirete irtihal etmesi de mümkün değil. Çünkü daha kıyamet kopmamış. O ara döneme berzah dönemi, ara dönemi deniliyor. Bu ayetten de yola çıkarak muhterem kardeşlerim. Müfessirler ayete böyle açıklamışlar. Berzah, dünya ile ahiret arasında kıyamet gününe kadar devam edecek bir perdedir. İşte o kabirdir diyor mesela. Mücahit Tabiundan tefsirinde muhterem kardeşlerim. Demek ki bir hayat var. Bu dünya hayatından ve imanımızın esası olan ahiret hayatından başka bir hayat daha var. Neymiş o? Kabir hayatı. Berzah alemi dediğimiz hayat var muhterem kardeşlerim. Bu hayatla alakalı bazı malumatları inşallah paylaşalım Allah'ın izniyle oradan da ders almak ve daha da özellikle ve önemli olan oraya hazırlanmak için Allah'ın izniyle. İbn Mace'de geçen bir hadis-i şerif var. Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Hani anlatıyor. Diyor ki: "Kanu Osman ibn Affan, Hazreti Osman radıyallahu anh, إذا وقف على قبر Bir kabrin, bir mezarın başında durduğunda, gittiğinde, uğradığında ağlamaya başlıyor. Ama nasıl bir ağlamak? Bak ağlamayı da tarif ediyor. Hatta yebulle lihyete Sakalları ıslanana kadar ağlıyor. Sakalları ıslanana Yani hüngür hüngür. Sarsıra sarsıra ağlıyor Hz. Osman radıyallahu anh. Niçin? Hatta yebulle lihyete. Sakalları ıslanana kadar ağlıyor. Fikile ona diyor ki etrafındaki insanlar lehu tezkurul cennâ ve nare ve sen cehennemi işitiyorsun, cenneti işitiyorsun, sana bu hatırlatırıyor, zikrediyorsun. Fakat ağlamadın, biz seni orada ağlarken görmedik. Cennet, cehennem anarken böyle ağlamıyorsun. Ve tebkii hada? burada kabirde niye böyle ağlıyorsun? Ey Hazreti Osman radiyallahu anh. Kale buyurdu ki, inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dedi Hazreti Osman radiyallahu anh. İnnel kabre, şu başucunda durup ağladığım o kabir var ya? Evvelu menazilil ahireti. Ahiret yolculuğuna çıkmış olan kişinin ilk menzilidir yani konaklama yeri. Türkiye'ye yola gitmek için gitmek için yola çıktık. İlk konaklama yerimiz var, gümrükler var, hepsi belli. Ahiret yolculuğuna ölen kişinin ferdi kıyameti kopmuştur, yola çıktı. İlk konakladığı yer orasıdır dedi. Kim Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Fe in naja minhu fe ma minhu. Allah Allah. Şimdi niye ağladığının gerekçesi geliyor bak. Oradan dedi ki Resulullah Aleyhisselam kim o ilk konaklama yerinde kurtulursa artık ondan sonrası kolay olacaktır. Ve illem yencu minhu minhu. Eğer orası o kabir ilk konakladığı yer kolay olmazsa, zor olursa, oradan kurtulamazsa Ondan sonrakilerinin her adımı, her durak çok daha şiddetli olacaktır dedi. Onun için sarsıla sarsıla, hüngür hüngür ağlıyorum diyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Muhterem kardeşlerim, kabir böyle ziyaret edilir diyor. Bize bu dersi veriyor. Kabire gittiğinizde Hazreti Osman radıyallahu anh gibi davranın. Orada ne yapacağınızı bilin. İlk konaklama yer olduğunu, oradan kurtulanın, geriye kalan konaklama yerlerinde işinin kolay olacağını Oradan kurtulamayanın işinin daha zor olacağını dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şerifte buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden biri vefat ettiği zaman. Urdu vel sabah akşam ona gideceği varacağı yer gösterilir. Hadis-i şerif bak Bukhari. İnkâne min ehlil cenneti ve min ehlil cennet. Cennet ehlindense cennetteki yer ona sabah akşam gece gündüz gösterilir. Cehennem ehlindense cehennemdeki yeri gösterilir. İşte bu varacağın yerdir. Ta ki kıyamet günü Allah seni buraya kavuşturuncaya kadar oraya bakar. Oradan gelir esintilerle ya ferah olur ya da azap görür dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Sonra Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Önce hadisleri paylaşalım sonra bir iki bununla alakalı ulemamızın dediği cümlelerden bir şeyler söyleyelim inşallah. Hazreti Enes. İbni Malik radıyallahu anh diyor ki Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki Bir kul kabre konduğu zaman ve tevella anhu eshabuhu Herkes geldi ucun, başın ucunda ağlayanlar var akrabası var, ehli var, dostları var arkadaşı var ama hepsi dönecek ve tevella anhu eshabuhu Onlar döndükleri zaman İnnehu leyesme'u kar'ani alihim. Allah Allah. Vallahi onların ayaklarının çıkardığı sesi işitir. Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O oradaki kabirde şimdi herkesin dönüp terk ettiği malı ehli dönecek. Ne var orada? Amel. Onlar döndü. O onların ayak seslerini işitti. Gale buyurdu ki Efendimiz aleyhisselam Ye'tihi melekâni iki melek gelir. Feyukidanihi onu oturturlar feyekulani lehu. Ona derler ki mâ kumte tekûlu fîhâzel racûl. Şu zat hakkında ne diyorsun sen derler. Kim o zat? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle ölen kişi der ki feemmel mu'minu. Eğer minse ölen kişi eşhedü ennehu abdullahi ve rasûlühü. Ben yaşarken de şehadet etmiştim ki o Allah'ın kulu ve Resulü'dür. O Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi bu yaşanırken hani o ölüm anında ruh bedenden çıkmıştı ya, can boğaza dayanıp ruh bedenden çıkmıştı ya, o kabre konup şu iki meleğin gelip onu sorgulaması için ruh bedene tekrar geri döndü. Ruh ve beden olarak orada şu anda mötah. Ruh ve beden olarak. Müminse şahadet ederim ki o Allah'ın resulüdür, kuludur. Feyukadulehu <gülüyor> melekler ona derler ki: "Unnur ila maq'adike Allah Allah. Mümin cevap verdi. Şu cehennemdeki yerine bir bak. Kad ebdalekallahu bihi maq'adan minel cenneh. Bak o cehennemde yerine. Allah onu cennete çevirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sorgulanacağız muhterem kardeşlerim. Allah hesaba çekecek. Kale Nebiyullah buyurdu ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem feyarahuma cemia. Vallahi ikisini de görecek. Cenneti de görecek, cehennemi de. O andaki hamdini halini bir düşünün muhterem kardeşlerim. Halimizi bir düşünelim. Hep başkası için değil, kendimiz oraya geleceğiz. Soracaklar gelip başka rivayetler de var. Hani Berâ bin radıyallahu anh'ın Rabbin kim, dinin kim onu da soracaklar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i soracaklar muhterem kardeşlerim. Onun için Resulullah aleyhissalatü vesselam kabir azabından sürekli namazlarından sonra Allah'a sığınırdı. Ve siz de sığının ashabım ey ümmetim diye bize de emir verirdi. Allahümme inni eûzubuke min azabil kabr. Arapçası şart değil. Ya Rabbi, kabir azabından sana sığınırım Rabbim diye yalvarırdı, Allah'a yönelirdi Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak, ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak dedi başka bir hadiste de geçiyor muhterem kardeşlerim. Sık sık sürekli bu ve buna benzer. Hadisi şeriflerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azab ile alakalı, kabir hayatı ile alakalı. Ümmetini Müslümanlara ashabını uyardı muhterem kardeşlerim. Şimdi aslında yapmayacaktım da o konuya girmeyecektim fakat önemine binaen birçok insan sadece bu mecliste değil sonradan kayıtlardan da izleyen kardeşlerimizin, insanların, Müslümanların buradan bir pay çıkarabilsinler diye belki kafalarında sorular var diye soru işaretleri varsa onları da mümkün mertebe cevaplandırabilirim diye şu konuya da değinmek istiyorum. Yani kabir azabıyla alakalı, kabirle alakalı değinmek istemiyorum. Çünkü Müslüman'ın bunun sorunu olmaz yani. Biz Müslümanlara hitap ediyoruz burada elhamdülillah. Genç kardeşlerim, bacılarım, hepiniz müminsiniz, Müslümansınız. Müslüman'ın, müminin kabir azabının var olmasıyla alakalı bir şüphesi olamaz. Olmaz yani. Bu mümkün değil. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim bundan bahsetmiş Oraya işaret etmiş Ve hadisi şerifler bundan bahsetmişler Muhterem kardeşlerim 50 tane hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabir azabından bahsetmiş Şimdi şunu söyleyelim öncelikle Kabir azabının Kabirde sorgulamanın Olmadığını Söyleyebilmek için bir şey şart Bir şey şart İnkar etmek şart Bu, bu böyle yani yani kabir azabı yoktur, kabir hayatı orada sorgulama hesap yoktur diye birisi yola çıkarsa kim olursa olsun Profesör, doktor, alim, hoca ne guruhsa artık kendine ne diyorsa fark etmez. Onun bir şeyi mutlaka yapması lazım. Yani nerede okuduğunun önemi yok bunu inkar etmesi için. Hangi hocadan icazat olduğunun hiçbirisinin icazatı yok da ayrı bir konu. Önemi yok. Nereden diploma aldığının önemi yok. Bir şeye ihtiyacı var. Ne? Bir şeyi inkar etmesi lazım o. Yoksa bunu inkar edemez. Ne inkar edecek? Ya İslam'ın Kur'an'dan sonra ikinci kaynağı olan sünneti hadisi inkar edecek ya da üçüncü kaynağımız olan icmayı inkar edecek. Başka inkar edemez yani. Mümkün mü? Mümkün değil. Yo Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den kütübü tis ada yayılmış olan 50 küsur hadis-i şerif var. Bunları inkar etmeden kabir azabını, kabir hayatını inkar edemez sorgulamasını. Demek ki bu işi başarabilmek için parantez içerisinde başarı inkar etmek gerekiyor. Bir defa bu kişi kim olursa olsun o inkarcı olduğunu idraf etmesi lazım. Neyin inkarcısı o onun sorunu benim değil. E biz müminlerin böyle bir sorunumuz olmadığı için hem de bu konuya girmek istemiyordum aslında. Bu vakit israfıdır aslında. Yani müminlerin kabir azabı kabir sorgulaması gibi hususları sorgulaması bununla alakalı ders yapmaları vakit israfı. Ya Resulullah Aleyhisselam'ın hadisini mi tartışacağız biz? Kur'an'da ayetlerden ashab-ı kiram tabiun ne anlamış bunu mu tartışacağız biz? Çünkü bunu konuşmak bunu tartışmaktır. Fakat biz haşa ve kella Rabbime sığınırım. Bunları bu şekilde değil de bu zalimlerin, bu oryantalistlerin çocuklarının kafa olarak. İnsanların kafalarında, yüreklerinde, itikatlarında açmış oldukları yaraları sarabilmek için bazı cümleler sarf edilip siz de belki bu insanlarla karşı karşıya geldiğinizde bir iki kelime söyleyebilmeniz için bir iki kelime söyleyelim dedik muhterem kardeşlerim. Ama şunu da aklımıza geliyor bunları söyleyince maalesef birçok hususta müsteşlikler başarılı olmaya başladılar. Maalesef. Kalbim yanarak bunu söylüyorum. Orientalistler, müsteşlikler İslam'ı sarsabilmek için insanların kafasındaki din tasavvurunu değiştirebilmek için sünnet-i seniyeye saldırmanın gerekli olduğunu söylemişlerdi. Maalesef birçok hususta başarılı oldular. Önce Resulullah Aleyhisselam'ın dedikleri işte uydurmadır, yanlıştır vesaire bir sürü şeyler söylediler. Kur'an'a uymuyor vesaire bir sürü şeyler söylediler biliyorsunuz. Şimdi de yeni bugane, şimdi de Kur'an'ı Resulullah uydurdu dediler. Al sana küfürün tam bir tablosu. Dinsizliğin tam bir manifestosu Yani Resulullah'ı uydurmuştu e Resulullah'ın uydurduğu hadisleri Haşa Bukhari'de de olsa Müslüm'de olsa inkar ediyordun Şimdi de Kur'an'ı Resulullah Allah'tan aldığı şekilde değil Kendi aklıyla iletti dersen E hadi uydurmuştu Kur'an'ı da inkar etmen lazım o zaman Ya Bunun lafını çevirmenin Sağa sonra çekmenin hiçbir anlamı yok Bu küfürdür Bu dinsizliktir bir müminin asla böyle bir ahvali olamaz muhterem kardeşlerim. Tekfir ehli sünnet de yoktur. Bakın biz tekfir etmiyoruz. Hiç kimseyi etmeyiz de ama bu davranışlar küfre yol açan davranışlardır. Bunu böyle söylemek gerekir. Oryantalistlerin sadece emellerine, arzularına hizmet ettiğini unutmamak gerekir muhterem kardeşlerim. Bu konuyla alakalı, konumuzla alakalı, kabirle, kabir hayatı, sorgulaması, azabıyla alakalı Hadis-i şerifler tevatür derecesindedir. Manevi tevatür. Yani lafsi tevatür var manevi tevatür. Usul dersine girmeyeceğiz de bir cümle söylemeden anlaşılmaz. Yani lafsi tevatür inkar zaten bir icma küfürdür. Fakat manevi tevatür inkar da küfür olduğunu söyleyenler olsa da en azından delalettir, sapıklıktır. Kim inkar etmiş? Mutezile, rafizi bunlar yani sapıklar zümresi inkar etmişler. Onlarla haşır olursun. Onlarla gezersin. Onların gideceği yere gidersin. Başka hiçbir yere gidemezsin. Manevi tevatür Resulullah ve Vesselam'ın hadislerini ashab-ı kiramdan birçok insan rivayet etmiş. Fakat lafız itibariyle aynı lafızlarla değil, mana itibariyle aynı manayı söylemişlerdir. Kabir azabıyla alakalı da budur işte yine. İnkarı mümkün değildir yani. Öyleyse muhterem kardeşlerim, müminlerin bu noktada bilmesi gereken Şiar nedir? Her zaman söylediğimiz gibi فَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ فَحَقُّهُ تَسْلِيمُ وَالْقَبُولِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi getirdiyse bana düşen onu teslim olmak ona ve onu kabul etmek demektir. Senden mi ya Resulullah? Başım gözün üstüne. Orada söz bitmiştir ya Resulullah. Diplomasına bakmam, rütbesine bakmam, hocasına, kıyafetine Şeyine bakmam hiçbir şeyine senin hadislerine karşı ileri geri söz varsa ya Resulallah benden uzak olsun hayatımdan uzak olsun evimden uzak olsun ülkemden uzak olsun şimdi inşallah bir tanesi gideceğim dedi İnşallah gider gitsin kime hizmet ediyorsa oradakilerin yanında yaşasın onlar azimet etsin ya niye gelip Müslümanların ülkesinde Müslümanların kafasını karıştırıyorsun Allah razı olsun. İhsan Şen Hoca Koca Efendi bu Mustafa Öztürk isimli ilahiyatçı. İlahiyata tefsir profesörü. Bu da işin şey yani ironik tarafı. Maalesef. Yani milletimize gençlerimize din öğretmeni olacak insanlara din dersi veren, tefsir dersi veren kişi. Ben ismini saklamakta hiçbir açıklamak bir şakınca görmüyorum. Çünkü bağıra bağıra söylüyor adam. İhsanşan Şen Hoca Koca Efendi Allah razı olsun. Hem kalemiyle hem sözüyle bunların bu Konuştuklarını ortaya çıkaran, bunlara karşı önlem alın diyen, gerçekten mücadele veren bir hoca efendi. Mücadelesi biraz başarılı olunca, bununla alakalı Diyanet bir yazı yayınlayınca, şimdi de bunu bir hakaret olarak kabul etmiş yazmış ki, burada galiba kalmamak gerekiyor artık. Elhamdülillah. Ne kadar da çok seviniriz biliyor musun? Bu senin hizmet ettiğin yerin asıl yeri Vatikan. Git oraya kardeşim. Git orada yaz. Yaz. Git orada çiz, orada bir tefsir fakültesi kur, orada ders ver. Fakat Müslümanların topraklarında, ülkesinde Müslümanların kafasını karıştırmaya, şeytanın emellerine hizmet etmeye hakkın yoktur demek gerekir bu noktada Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayeti kerime kabir azabına işaret eder. Hepsini veremeyeceğim vaktim doldu fakat şu ayetleri aklınızda bulundurun. 1- Mümin Suresi 46. Ayet Mü'min, gafir suresi deniliyor ona. 46. ayet. Rabbimiz ne buyuruyor? Ennârı yu'radûne aleyhâ gudûvvam ve aşiyyâ. Onlar gece ve gündüz, sabah ve akşam ateşe arz olunurlar. Ve yevme tekûmü s Kıyamet koptuğu günde edkhilû âle Fir'aûne eşeddel azâb. Fir'aûn'un... Ve kavmini en şiddetli azaba sokun denir diyor ayeti kerime. Mümin Suresi 46. ayet. Bakın. Firavun ve kavmi öldü. Ne buyuruyor Rabbimiz? Sabah ve akşam ateşe arz olunurlar. Şimdi kıyamet koptu mu? Kopmadı. Ahirette cehenneme bunlar gitti mi? Gitmedi çünkü kıyamet kopması lazım. Peki bu sabah ve akşam onların ateşe arz olunması nerede sadece mümkün? Ayeti kerime ya. Kabirde. Başka hiçbir yer mümkün değil. E bunu bizim böyle anlamamız bebeklerin dahi böyle anlamasının bir önemi yok. Bak Taberi, İmam Nesefi, İmam Razi, İbni Kesir hepsi böyle tefsir etmiş. Yani bunları kabir azabını, kabir sorgulamasını inkar etmek için sadece hadis-i şerifleri değil ayeti ayeti manalarını da inkar etmen gerekir. Allah abaza versin. Mü'min suresi 46. ayet. Yine Kafir Suresi 11. ayeti kerime oraya bakalım inşallah. "Kalu <gülüyor> Rabbena kafirler derler ki, emet teneth ve ahyei Ya Rabbi sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin Ya Rabbi derler. Allah Allah. Neyi kastetti bunlar? Bizim ne dediğimizin hiçbir önemi yok. İmam Razi ne demiş? İmam Nesefi ne demiş? İbni Kesir Taberî ne demiş? Ne demişler? Birinci ölüm Ruhun bedenden çıkması yani mezara girmesidir. Herkes ölecek. Kaçınmak mümkün değil. İkinci ölüm ise genel ölümdür. Sura öfrüldüğünde bütün mahlukatın ölmesidir. Kıyametin kopmasıdır. Bak, i̇ki defa öldürdün ya Rabbi diyor bizi. Hiçbir insan iki defa ölür mü kardeşim? Soruyorum. Mümkün mü? Ya i̇nsan iki defa ölemez. Bir defa ölürsün. Ama bak ayeti kerime sen bizi iki defa öldürdün diyor. Bir defa öldük, kabre girdik. Bir de suğra öfürüldü, bütün mahlukat öldü. İki defa dirilmek ne demek muhterem kardeşlerim? Ruh kabirde bedene geri geldi ya Rabbi. İki defa dirilttin beni. Beni öldürdün, kabre koydular. Ruhum geri geldi beni, dirilttin. Niçin? Ben Rabbuki diye sorgulamak için. İkinci dirilme ise mahşerde sevk edilmek içindir. İşte orada ebedi aleme yürüme vardır muhterem kardeşlerim. Diğer ayetleri geçiyorum. Örnek olsun diye inşallah ilgilenen kardeşlerimiz gerek diğerlere başvurup oralardan inşallah gereken malumatı arabilirler Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz müminlere hitap ettiğimiz için onunla alakalı şimdi kabir azabıyla, kabir ayetiyle alakalı birkaç rivayet paylaşalım inşallah. Buyuruyor ki muhterem kardeşlerim Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte eğer ölülerinizi defnetmemeniz endişesi olmasaydı, kabir azabından sizlere işittirilmesi için Allah'a dua ederdim. Çünkü bu ders olarak yeter. Allah'a yalvarırdım ki ya Rabbi şu dünyada yaşayanlara bana işittirdiğin gibi, çünkü o işte biliyor. Bana işittirdiğin gibi bazen ya Rabbi onlara da şu kabirde azap görenlerin feryadını, bağırmasını işittir. Ki ders alsınlar, ayaklarını denk atsınlar. Ama vallahi o zaman birbirlerini defnetmezlerdi artık. İnsan o azabı duyunca hiç yakınını, babasını, eşini oraya gönderir mi hiç? Defnetmezlerdi artık. Yeryüzü böyle bir hal alırdı. Böyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kabir azabının mahiyeti muhterem kardeşlerim. Şöyle söylemiş alimlerimiz. Ruh ve bedenle orada azap görülecektir. Şeklini bilmiyoruz. Çünkü başka bir alem. Şimdi ahiretteki birçok şeyi anlamamız mümkündür. Çünkü gayipten bahsediyor. Kabir hayatı da artık dünya hayatı değil. Hani nasıl ki ölürken gözden perde kalktı ölüm meleğini gördü. O görüyor diyor Allah ayette siz göremiyorsunuz. Görüyor ama. Çünkü perde kalktı. Oradaki yaşantı, oradaki azabın şekli. Bunu biz anlayamayız fakat vardır. Ruh ve beden çoğunluk ehli sünnet öleması böyle demiştir. Sebepleri nedir peki? Müslümanlar için burada hitabımız. Bir dikkat edin genç kardeşlerim. İdrardan sakınmamak, temizlenmemek. Allah muhafaza buyursun. En çok kabir azabına vesile olacak azap vesilesi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Küçük abdestten sakınmayı, temizlenmeyi emrederek kabir azabının en çoğu insanlara bevlettiklerinde sıçrayan o damlalardandır. Gençler, Allah muhafaza buyursun. Sakın ha. Müslümanlar ayakta bevlettiklerinde idrarlarının üzerine sıçraması kabir azabına vesiledir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybet yapmak, kovuculuk yapmak yani laf taşımak o dedi bu dedi borçlu olarak ölmek biraz önce söylemiştik ölüye yüksek sesle ağlamak arkadakiler böyle yüzünü gözünü yırtıyor cahiliye adetleri, yalan söylemek zina etmek, faiz yemek Kuran'la amel etmemek, içki içmek, kul hakkı yemek Yalancı şahitlik yapmak, iftira yapmak, yetim malı yemek, hile yapmak, adam öldürmek gibi başkaları da var. Vaktim olduğu için tamamlamak için hızlı yapıyorum inşallah. Bunlar azap şekilleri kabirde. Peki kurtulmanın yolları nedir muhterem kardeşlerim? Birincisini en önemlisini benzer söyledik. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi namazlardan sonra Ya Rabbi o olan Resulullah'ın sığındığı kabir azabından sana sığınırım. Koru beni Ya Rabbi. Öyle bir hayat yaşak ki kabirde azap görmeyeyim ya Rabbi diye dua etmektir. Şehit olmak. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Şehit kabir azabı görmeyecektir. Nöbet tutarken ölmek. Bu da şehadetin bir başka şekli. Fakat cihad esnasında değil Allah yolunda savaşırken değil de nöbet tutarken. Kim orada o şekilde ölürse o da kabir azabından muaftır. Her gece mülk suresini okuyan. Başaramıyorsan haftada bir defa en azından. Ona da kabir azabı yok Kelime-i tevhidi çok söylemek Dilin Allah'ı zikretmesi Kur'an'ı düşünerek tecvitli bir şekilde okumak Ve Kabirin üzerine Yeşillik, yaş dal vesaire dikmek Öyle yapmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Orada Azap görüyorlar dedi Niye ya Resulallah Birisi idrardan sakınmıyordu Birisi de laf getirip götürüyordu dedi Bak Müslüman bunlar azap görüyorlar oradan iki dal getirin dediği oraya eki verdi bunlar yeşil kaldığı müddetçe yeşerdiği müddetçe umarım ki Allah azaplarını hafifletir dedi burada da kabirleri temizlemenin oraları yeşil tutmanın önemli bir görev olduğunda söylemiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim nasıl azapları vardır kabir insanı sıkar söylemiştik kemiklerini birbirine geçirir kabire gelen melekler tokmakla onun yüzüne vurur insanların dışındaki varlıklar onu işitir Cehennem ona gece ve gündüz gösterilir Oradan azap esintileri gelir Kabirde yılan çiyan haşerat tarafından ısırılır ve sokulur Bazı kötü kimseleri hatta toprak kabul etmez Bu da kabir azabının bir şeklidir demiştir Alimlerimiz muhterem kardeşlerim Peki kabir nimeti? Azabı var da nimeti olmaz mı? Ayet-i kerime ne buyuruyor Rabbimiz? Şehitlerle alakalı Allah yolunda öldürülenlerle alakalı onlar orada Allah'ın gönderdiği cennet meyvelerinden rızıklanıyorlar buyuruyor Rabbimiz. Onlara ölü demeyin onlar diridir fakat siz bilemezsiniz diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Yani onların diri olduğunu siz göremezsiniz çünkü yaşıyorsunuz daha. Görmek için siz de ölmeniz lazım. Orada perde kalkması lazım. Ama ayet-i ile sabit burada cennetin gösterilmesi, kabrin genişletilmesi, kabrin aydınlatılması kabrin cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşmesi kabirdeki müminlere müslümanlara verilecek nimet çeşitlerindendir. Rabbim bizleri kabir azabından muhafaza buyursun. Rabbim itikadımızı sağlam kılsın. Rabbim itikadımıza zarar verecek fikirlerden, akımlardan, kişilerden bizleri uzak eylesin. Rabbim Müslümanların itikatlarına zarar verecek oryantalistlere, müsteşriklere, hangi emir ve arzular için hizmet ediyorlarsa Allah bilir. Onlara fırsat vermesin Rabbim. Rabbim son nefeste imanla göçmeyi, kabirlerimizin cennet bahçesi olmayı, vefat ettikten sonra da arkamızdan salih amel işleyerek, dua ederek, sadaka vererek bizlerin amel defterinin sağ tarafına devam yazılmasına vesile olacak evlad-ı yetiştirmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Ve selamun adel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza ennillahi te'alel Fatiha